إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا من ي ه ت ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له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 واتقوا الله الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد 私たちてちのお話のお話を聞と、私たいてみるのお話を聞と、を聞いていると、私たちのお話を聞 20 milik dişi çektirdim. Diş afillde hala bir şey var. Acısı var. Duaydı inşallah. Şükür, 20 yaşından yeni mi geldin? 20 milik dişi、şey、yapamamış. Becerimiz. <gülüyor> Becerimiz. Mecburen alırmak zorunda kaldık. Baya bir acı verdi. Evet. İmanın. rükunlerinin beşincisi kardeşler, ahiret gününe iman. Bizler daha önce iman meselesini anlatırken, gaybi olan imanın, iman akidesinin gaybi bir mesele olduğunu ve Müslüman olarak bizim gayba iman etmemiz gerektiğini, nitekim Allah Azze ve Celle ve Süranikerim de kayba iman edenleri övündüğünü daha önceki derslerimizde söylemişydik. Bir tekim ahirete iman meselesi de tamamen kayb ile alakalıdır. Bir tekim ahiret gününe iman günden sonraki olan şeylerdir. Ki insanın ölümüyle birlikte nedir? Kıyameti sabura dediğimiz artık o kimsenin kıyameti gerçekleşmiştir. Yani küçük kıyamet nedir? Ölümdür. İnsan öldüğü zaman önce ne yapılır? Kabre konusudur. Yani artık onun için, o kimse için, ölü kimse için kabir hayatı, yani berzah hale mi başlar? Ki, burada daha önce meleklere iman bahsinde geçtiği gibi neydi? İki tane meleğin gelmesi ve o kimseye bazı sorular sorması var bilir. Şimdi ikincisi, Muhakkak ki kabrin bazı nimetleri olduğu gibi kabir azabı da vardır. Yani kabirde müminler için güzel bir nimet olduğu gibi azabı hak edenler içinde nedir? Bir azap vardır. Nitekim biraz sonra Dara'ı İbni Azib'in Radıyallahu Anh'unun rüvayet ettiği ve İmam Ahmet bin Hanbel'in müstedinde gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir、e, müminden ve bir kafirden ruhun nasıl çıktığını bize ne yapıyor? haber veriyor. Ve Bera ibn-i Azib radıyallahu anhu anlatıyor. Ve diyor ki bir gün biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenazeye gittik. Cenaze gömüldü ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya oturdu diyor. Bizler de şu andasını oturduğunuz gibi onun çevresine oturduk diyor. Sanki diyor ve elinde Allah Resulü aleyhi ve sellem bir sopa vardı ve onunla yere çizgiler çiziyor o da. Normal hayatta bizler eğer bir insanı görürsek yani bu halde işte eline bir şeyler almış yeri kazıyor. Muhakkak aklımıza ilk gelen şey nedir? Bu insan bir şeyler düşünüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birebir biliyorsunuz neydi? Vahye muhatap bir kimseydi, bir peygamberdi. Allah Resulü ve sellem o şekildeyken Bizler böyle bir pürdikat ona bakıyor, onu dinliyorduk ki sanki başımızda bir kuş varmış da hareket etsek uçağa uça ucu verecekmiş gibiydik diyor. Ki sahabeye hayatına sahabeye baktığımız zaman eğer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafındalar ise ve eğer Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam onlara bir şey anlatıyor ise şekilleri heyetleri bu. Yani Kafalarında sanki kuş varmış. Azıcık böyle hareket etseler uçu verecekmiş gibi. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyorlar? Pür dikkat dinliyorlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından ne yapmıyor? Asla yalan çıkamıyor. Ve onlar için çıkacak bir kelime dahi nedir? Onlar için hayatlarında çok önemli. Ya yapılması gereken bir emir, ya da nedir? Kaçınılması gereken bir mey. Yani ya kendilerini Allah'a yaklaştıracak ve cehenneminde ne yapacağım? Uzaklaştıracak. O yüzden o cennete aşık olan o sahabeler, Allah'ın cennetine aşık olan o sahabeler ne yapıyorlar? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamı Tüf dikkat ettiğimiz kadar. Yani o kadar güzel anlatıyor ki sanki başımızda bir kuş var da uçacakmış gibi. Yani bu artık dinlemekten ve、e, dikkatten net bir mübağaladır. Ondan sonra Allah ﷻ birden kafasını kaldırdı sahabes. Ve buyurdu ki: İstaghilu billahimin azabil kabir. Kabir azabından Allah ﷻ buyurdu Aleyhisselatü. Bununla alakalı Bukhari'de gelen rivayette bir gün Ayşe Hanım'ın yanına bir Yehudi kadın geliyor. Ve diyor ki seni Allah,、e, kabir azabından Allah'a sığındırın diyor. Ayşe Hanım'ın saçılıyor. İlk defa duyduğu bir söz. Kabirde azab mı var? Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam geliyor.、E, Ayşe Hanım'ın ona bu olayı haber veriyor. Yahudi kadının böyle bir söz söylediği, kabir azabından bahsettiği. Allah Resulü'nü doğru söylüyor diyor.、Ve、o günden sonra diyor Ayşe anamız, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıldığı her namazında selam vermeden önce muhakkak kabir azabından Allah Azze ve Celle'ye sığınırdı diyor. Sonra Allah Resulü'nü Kafir azabından Allah'a sığının diye iki veya üç kere lafını ne yapıyor? Tekrar ediyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselam sünneti genelde böyle. Sözünü iki veya üç kere ne yapması tekrar etmiyor. Neden? Çünkü toplumda bazı insanlar hemen anlayışlı olamayabilirler. Kimisi bir defada anlar, kimisi iki defada anlar. Kimisi de ne yapabilir? Laflı üç kere tekrar edildiğinde anlatır. Ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların yani orada bulunanların bütün insanların lafını iyi anlaması için ne yapıyor? Sözcünü tekrar ediyor. Ki insanlar lafla、e, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın sözünü neyse onlar güzelce bellesinler diyor. Sonra Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam o bize zayıp olan yani bir cesedin bedenin ruhtan çıkış halini vakınız nasıl anlatıyor? Diyor ki, mümin bir kul, artık dünyadan ayrılıp ahirete göç edeceği zaman melekler temada meleklerini örtüyor ve onların yüzleri ben beyazdır diyor Allah Nasırbətül <gülüyor> Aşşılasalâm. Sanki onların yüzleri güneş gibidir diyor ve onların yanında َفَنُمْ مِنْ اَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوتُمْ مِنْ حَنُوتُ الْجَنَّةِ ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな Aynı zamanda bunun zıddı olarak bir kafirin Allah korusun cesedinin yani ölümünün ne kadar acı <gülüyor> olduğunu iyi bilesin ki Müslümanlar olarak can vermeye ne yapalım daha çok çalışalım daha çok özen gösterelim.、Ve、ondan sonra hatta yıldisu minhum meddel basar hatta diyor onun gözünün göreceği yerde kadar ne yaparlar otururlar diyor menekler gelirler. Ondan sonra melekul mavd gelir. Ölüm meleğine inir. Hatta yeclis indera asil. Hatta diyor gelir ne yaparlar? Önce melekler iniyor semada. Hazırlık yapıyorlar. Kefen getiriyorlar. Nereden? Cennetten. Sonra koku getiriyorlar. Ki biliyorsunuz hanut denilen bir koku güzel koku Ölülerinizi ne yapın? Hamutlayın yani kokulandırın. Güzel koku. Peki bu koku nereden geliyor? Cennetten geliyor. Ondan sonra kim geliyor? Melek-ül Muğt geliyor. Ölüm meleği. Azrail diye bir isim yok arkadaşlar. Ölüm meleği. Ondan sonra o müminin başının ucuna oturuyor. Ve diyor ki Eyyetuhel nafsü sayyidah. えの言葉を言なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Tıpkı bir kırbanın yani su、e, kırbasından, sürahemi diyelim, artık kırba denince herhalde anlaşılı, suyun damlaması gibi o、e, bedenden çıkar diyor. Yani o kadar yumuşak, o kadar güzel bir şekilde. Ondan sonra melekler o cesedi, şey, o ruhu ne yaparlar, alırlar diyor. Ondan sonra o kefene, yani cennetten getirilen kesene koyarlar. Ondan sonra o cennetten getirdikleri güzel koku ile o ruhu ne yaparlar? Kokulandırırlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra o ruhtan o kadar güzel bir koku yayılır ki cennetteki, dünyadaki miskten çok daha güzeldir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra ne yaparlar bu ruhu menekler? Alırlar Onunla birlikteki semaince bir serimler diyor. Ondan sonra her bir biliyorsun semanın katlarında neler var, kimler var, melekler var. Gökyüzünde hiçbir melek yoktur ki orada ya secde etmesin ya da kıyamda durmasın. O yüzden diyor ki Allah'a söylenen ben gökyüzünün çatırdadığını duydum diyor. Ki onun hakkıdır diyor çünkü neden? Gökyüzünde hiçbir yer, hiçbir karış yer yok ki orada bir melek tezdi etmesin veya kıyamda durmasın. Ondan sonra her bir semaya uğradıklarında bu güzel kokulu ruhta kimin derler diyor, cesette de kim? Onlar işte falanca falan oldu falanları derler diyor. Ondan sonra onu en güzel dünyadaki en güzel isimleriyle ne yaparlar isimlendirirler diyor. Hatta dünya semasıni geçer bitirirler diyor ve o dünya seması kendilerine açılır diyor. Açılmasını isterler ve açılır diyor. Ondan sonra bu şekilde devam ederler hatta yedinci semaya kadar bu şekilde devam eder diyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki o meleklere oktu bu kitab-ı adli fi elliyim kulumun kitabını 50 yünden yazın diyor. Ondan sonra onu tekrar ne yapın? Yer yüzüne geri çevirin. Çünkü ben insanları orada yarattım, orada oraya döndüreceğim ve tekrar ne yapacağım? Son olarak da oradan dirilteceğim buyurur Allah Azze ve Celle. Ondan sonra o müminin ruhu ne yapılır? Cese de tekrar iade edilir. Ondan sonra İki tane melek gelir diyor. Ve o bedeni artık ruh ne yaptı? Bedene geri döndü. Ondan sonra o bedeni alırlar, oturturlar o iki melek. Ondan sonra derler ki من رَبُّك رَبِّينَ كِمْ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللّٰهِ O mü'min kul der ki benim Rabbim Allah'tır. فَيَقُولَانِ مَا دِينُ Senin dinin nedir? Diniye İslam. Benim dinim İslam. Ondan sonra derler ki, sizin içinizden gönderilen bu adam da kimdir? O der ki, huva Resulullah. O muhakkak ki Allah'ın Resulüdür aleyhissalatu vesselam. Ve ma ilmuk, onun, onun hakkında ilmin nedir? Onun hakkında ne biliyorsun diye sorduklarında, karasu kitaballah, fe amentu bihi ve saddaktu. Ben Allah'ın kitabını okudum, ona iman ettim ve onu tasdik ettim der diyor. 私 n ちは、yani、私たちの a で、私たちの間で、私たちの間で、私 d i の間で、a たち a 間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私 i ちの間で、私た o の間で、私たちの間で、私 n ちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの e で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私 n ちの間で、私 n ちの間で、a たちの間で、私たちの間で、私 e ちの間で、私たちの間 i 私 i ち i r で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、 kendisine cennetten bir kapı açılır. Yani artık orası cennete açılan bir kapıdır kendisi için. Ondan sonra güzel yüzlü bir insan gelir diyor. Onun elbisesi güzeldir, kokusu da güzeldir. Ondan sonra der ki, öpsir bildediği soru. Seni sevindiren bir şeyle müjdeli olsun diyor. Her dayim mukellebi kuntu tuhaf. İşte bugün sana vaat edilen gün bugündür diyor. Ve o adam der ki sen de gitsin. <gülüyor> o güzel yüzli gelen adam, hayırla gelen adam ena amaluka sâlih. İşte ben senin dünyada işlediğin sâlih <gülüyor> aveninin buyur der o adam. Yani güzel yüzli, güzel kokulu. Güzel giyimli bir adam değil. Sen kimsin? Ben senin dünyadayken işlemiş olduğun salih amellerim de o adam. Rabbi akimis sa'a hatta arciya ila ehli ve madi. Bunun üzerine adam sevinir. Ya Rabbi kıyamet saatini aceleştir. Kıyamet saati kopsun. Ben bir an önce aileme ve malıma kavuşum be adam. Allah Azze ve Celle kardeşlerim gerçekten mümine verdiği nimet ölümüyle ne yapıyor birlikte başlıyor. Onun ruhunun çıkartılmasının anı olsun, onun gökyüzüne çıkartılması olsun, cennet kefenlerinden bir kefen ne kefenlenmesi, cennet kokularından bir kokuyla kokulanması, daha sonra cennet bahçeleri、e, kadrinin cennet bahçelerinden bir bahçe olması, daha Ölümüyle beraber Allah Azze ve Celle'nin o mümin kuluna verdiği、e, ikram ne yapıyor? Daha kabirdeyken başlıyor kardeşler. Evet Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. <gülüyor> Kafir kula gelince. Dünyadan artık ümidini kesip ahirete gelin. Yolculuk yapacağı zaman, yani ölüm anı geldiği zaman çok çirkin yüzlü diyor. Menekler enerdiyor ve onlarla birlikte kancalar vardır diyor o meneklerin ellerinde ve o ölünen kafir ölünen görebileceği yere otururlar diyor. Sonra ölüm meleği gelir diyor. Onun başının ucuna oturur diyor. Ve ona der ki eyyetühen nefsül habise ey pis nefis mümini en güzel vasıflarla vasıflarken bir kafirin cesedini ne yapıyor? Pislikle habis olmakla nida ediyor ona. Ukrici ila sakati minallahi ve ghabab sen Dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için çalışmadın. Allah'ı gadaplandırdın. Öyleyse Allah'tan bir gadap olarak ne yap? Çık diyor. Onun ruhuna. Ondan sonra ruhu cesedine yayılır diyor. feyemtezi'uha kemâ yunteza'u süfûdu mine sufil meglûl Tıpkı diyor, düşünün ki bir、e, yaş olan、e, şeyin yünlerin demir taraklarına nasıl böyle tarandığını çünkü bildiğim kadarıyla okuru bir şekilde taranır. İşte o şekilde yani zor bir şekilde böyle artık hani derler ya kanırtak anırtak ne yaparlar onun ruhundan bedeninden ruhunu çıkartırlar diyor. Ondan sonra o kancalarla çıkartırlar diyor. Ondan sonra ondan çok pis koku çıkar diyor. Yani öyle bir pis koku ki yeryüzünde yani bulunan kokuların en pisi. Yani bazen、e, yani sözümüz meclisinden dışarı bir leş kokusunu nasıl alırsınız, nasıl tiksinirsiniz?、Işte、yeryüzünde bulduğunuz kokuların en pisiyle pisi şeklinde ne yapar? Kokular yayılır diyor. Onunla birlikte semaya çıkarlar, yükselirler diyor. Ondan sonra onlara meleklere uğradıkları zaman なぜかというと、私たちはそれを見つけることができます。私たちはそれを見つけるこ e ができます。私たちはそれを見つけることができます。私たちはそれを見つけることができます。私たちはそれを見つけることができます。 先生、神様はあなたの言葉を言うと、あなたはあなたの言葉を言うと、あなたはあなたはあなたの言葉 م 言うと、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ ا ل はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなた Dev diyor iğnenin deliğinden geçinceye kadar onlar cennete ne yapamayacaklar, diyor, giremeyecekler. Yani asla cennete giremeyecekler. Allah Hazreti Celle o kadar belirg bir misan veriyor ki hatta onlar dev iğnenin deliğinden girinceye kadar ne yapamayacaklar cennete giremeyecekler. Böyle bir şey tasavvur edebiliyor musunuz kardeşlerim?、Yani、i̇ğnenin değil. Küçük elinize aldığımız iğne ve koskoca deve. Ki Allah Azze ve Celle insanlar güzelce anlasınlar diye ne yapıyor? Bizlere böyle güzel misaller veriyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki onu diyor Siccin kitabında yazın diyor. Ondan sonra onun ruhu atılır diyor. Yani dünya semasından yere、e, bedenine, ruhuna yapılır, atılır diyor. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Her kim Allah'a şirk koşarsa sanki o böyle gökyüzünden atmışsınız da bir、e, rüzgarın alıp bir、e, kuşun havada kalktığı kimse gibi olur buyuruyor. Allah Azze ve Cilha Suresi 31. ayet-i kerimede. Ondan sonra o kafirin ruhu ne yapar? Bedenine geri döner. Sonra yine müminde olduğu gibi iki tane melek gelir diyor. Onu oturturlar. Ona derler ki memrabbuk o hıh hıh bilmiyorum. Ondan sonra dininle Hıh, hıh, bilmiyor. Sizin içinizden gönderilen bu adam da kimdir, bu adam da neci derler, yine hıh, hıh, bilmiyor. Çünkü dünyada onu yaşamadığı için, dünyada ona iman etmediği için söyleyecek hiçbir lafı yok. Ondan sonra temadan diyor, bir münabi nida eder. Yalan söyledi. Ondan sonra ona cehennemden, ateşten bir yatak açılır diyor. Ve ona yatak, yani ateşten bir yatak serilir. Yatak konur. Ve ondan sonra ona da cehennem kapılarından bir kapı açılır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve ona o cehennemin zehirinden ve hararetinden ne yapar? Ona gelir diyor. Bu kadar mı? Değil. Ondan sonra kabir öyle bir onu sıkar öyle bir daralır ki artık diyor、e, kemikleri ne yapar? Birbirine geçer, geçer buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra bitti mi? Çok çirkin yüzlü bir adam gelir diyor. Çok çirkin bir elbisesi vardır. Çok çirkin bir elbisesi vardır. Çok pis bir kokusu vardır diyor. Der ki diyor, bugün sana diyor yani en kötü bir şekilde müjde getirdi mi diyor. Bugün senin Allah tarafından vaadedildiğin gündür diyor. Sen kimsin diye sorar o adam. Senin yüzün sanki böyle şer getiren bir adamın yüzüne benziyor yani hiç hayır getiren bir adamın yüzüne benzemiyor. O da der ki, ben amel lokal xabis. Ben senin dünyadayken işlemiş olduğun pis amellerin, pis amellerinin buyur der o adam. Ondan sonra adam der ki, ya Rabbi Allah tocamız, yarabbi, kıyamete asla koparmaz. Çünkü kıyamet günü tekrar insanlar dirildikten sonra onun başına gelecek. Bunun çok daha nedir? Fazlasıdır. O yüzden ya Rabbim de sakın diyor kıyamet, kıyameti koparma. Bununla kardeşlerim, ehl-i sünnet ve cemaat kabir azabının olduğunda ve kabir azabının beden ve ruh ile olduğunda ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir. Kabir azabı vardır ve kabir azabı beden ve ruh ile birliktedir. Yani her ikiside bunu ne yapar, hisseder duyuruyor. Gelen rivayetlerde ve elçilerinin sünne icma el sundu ne yapmıştır, icma etmiştir. Ölümle başlayan yolculuk, kabirde devam ediyor. Daha sonra ne vardır? Kıyamet günü suara öflenecektir. Daha önce melekleri imanda geçtiği gibi ne olmuştu? İsrafil Aleyhisselam iki sefer sura üfleyecek. Birincisi nedir? Kıyametin kopuşu. İkincisi tekrar dirilir. İki kere sura üflenecek. Daha sonra insanlar ne yapılacak? Mezarlarından diriltilecekler. Ve Allah Azze ve Celle onlara ne yapacak tekrar haşredecek. Burada insanları, cinleri, bütün hayvanları, bütün haşeratı Allah Azze ve Celle tekrar ne yapacaktır, bildirecektir. Bir tekim gelen ayet kelimelerde oma 私たちは、あなたの声を聞いていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 Haşlı olunacaksınız. Yani tekrar diriltireceksiniz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ondan sonra kıyamet günü ne başlıyor? Hesap başlıyor arkadaşlar. Bu hesabın birincisi de nedir? Mizan kuruluyor. Yani hassas bir terazi. Nitekim オブンドゥーネアパルス、クヤメツキネア、アダレツラズレノクヤズビール、オブンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーパルスキネア、オブンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーネアオブンンドゥーネアパルスキネア、オブンドゥーネンドーネン işlenilmiş en ufak bir hardal tanesinin dahi, hayır olsun, şer olsun, ne yaparız bugün getiririz diyor Allah Azze ve Celle. Lo kesadine hasibin ve biz hesap olarak biz ne yaparız hesap göreci olarak muhakkak ki biz yeteriz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşler. Kıyamet sahnesi çok çetin kardeşlerim. İnsanlar böyle bir haldener ki o sahnede bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla ve herkes diyor ne yapar, tıpkı anasından doğduğu gün gibi çırlı çıplak ve sünnetsiz olarak karşılanır. Allah Resulü Aleyhisselat ve Selam böyle deyince Ayşe Hanım şaşırır ki. Eğerler ve kadınlar çıldırtmak. Yani bazısı başsına bakmaz mı? Ey Ayşe diyor. O gün Emir bundan çok daha şiddetli diyor. Yani insanların başlarında öyle bir musibet var ki, öyle bir meşguller ki, yani hiç kimse onu düşünecek kaldı değil. Ey Ayşe diyor. Aziz Allah'ın. Ya、e、o gün insanlara güneş Bir mil kalıncaya kadar ne yapar? Yaklaştırılır diyor. Ve insanlar günahları nispetinde ne yaparlar? Tere boğulurlar. Kimisi topuğuna kadar, kimisi diz kapağına kadar, dizine kadar, kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar, kimisi de ne yapmıştır? Artık o terbi içinde boğulmuştur. Ondan sonra İnsanlar bu haldeyken ne yaparlar? Bir çare ararlar. Kimlere giderler? Peygamberlere giderler. Kendilerine bir şefaat olması için. Adem Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a hepsi de ne yapar? Bir özür beyan eder. Bizler dünyada bu dua hakkımızı ne yaptık kullandık derler. 私たちの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、ي なたの音楽は、あなたの音楽は、あなたの音楽は、あなの音楽は、の音の音楽は、あなたの音たのたの音は、あなたの音楽は、あ 私たちはあなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞いて、あなたの言葉を聞い Müslüman olarak yaşayıp Müslümanca can vermeye ne atmanız gerekir? Hepimizin gayret etmesi gerekir. Her anımızda, her dakikamız.